Ali Bilge ile Ekonomi Politik Merhabalar Ali Bey, günaydın. Günaydın. Can, günaydın Özdeş. Merhabalar. Merhaba efendim, e, bugün günaydın. Ne konuşalım? Ben yani öncelikle e, cumartesi günü hayata veda eden gazeteci... Meslektaşımız, dostumuz, abimiz Erbil Tuşar'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Ankara'da yaşayan bir gazeteci olarak ben de Erbil Tuşar'lı tanım tanıdım uzun yıllardır e, ilişkimiz devam eden bir gazetecidir. Özellikle Tuşar Albil bu e, aşamada bahsetmek istediğim husus e, gazeteciliği üzerine e, gerçekten araştırmacı gazetecilik dediğimiz. O koridorun önemli isimlerinden işte Örson Öğmen'le, Uğur Mumcu'yla e, ve Erbil Tüşalp'le e, sıraladığımız bu araştırmacı gazetecilikte özellikle 12 Eylül rejiminin karanlık dehlizlerinin e, günümüze e, getirilmesinde Erbil Tüşalp'ün ve o zamanki Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun muazzam bir e, çalışması, emeği, mücadelesi söz konusudur. Dönemler vardır. Demokrasinin olmadığı dönemlerde gazetecilik faaliyetiyle demokrasi mücadelesi iç içe geçer bugün olduğu gibi. Ergül Tüşalb'ün o dönemde e, ağırlıklı Ankara, Mamak ve Diyarbakır olmak üzere e, burada sistemik yapılan işkenceleri e, ortaya koyan e, çalışmaları dönemin aydınlatılması ve dönemin E, izlerinin e, gelecek kuşakları bırakılması açısından çok önemli olmuştur Erbül Tuşat dürüst e, basının basın olduğu medya olmadığı dönemde yani medyalaştıktan sonra zaten mertlikte bozuldu bizim sektörde meslekte e, ve Ankara Cumhuriyet Bürosu da o dönemler çok kuvvetli bir bürodur yani zaten o büro bir e, genel yayın yönetmeni e, çok kıymetli gazeteci üretim merkezidir Hasan Cemal o zaman Ankara istihbarat, Ankara'nın temsilcisidir. Daha sonra Yalçın Doğan Ankara temsilcisi oldu. Erbül Tüşarp burada haber müdürü istihbarat şefi olarak görev yaptı. Ve gerçekten dönemin aydınlatılması açısından, çünkü bizim tarihimizin çok karanlık yönleri var. Birazdan 6-7 Eylül olaylarında değineceğim. Onun gibi 12 Eylül'ün, aydınlatılması açısından son derece önemli bir gazetecilik e, ekolüdür, e, önemli isimdir. Bugünkü gibi iliştirilmiş medya, değiştirilmiş gazetecilik değildi. 12 Eylül koşullarında gazetecilik yapmak çok zordu e, ve o zorlu koşullarda e, çok önemli bir işlev gördü. Cumhuriyet Ankara Bürosu ve hem e, yazarları hem de e, Ergül Tüşalp'in hamleleri. O çok titizli bir gazeteci, çok detaylıydı. Kendisini yakından tanıma imkanım oldu. Erbil abiye buradan selamlarımızı bin selam gönderiyorum. Çünkü o bin tanığın, bin belgenin yazarıdır. Ona yetmez binler yaptığı katkılarla. Bugün zaten ilk İlkez, dün Faruk Bildirici... Yazılarıyla e, benim söyleyeceklerimin çok ötesinde aydınlattılar. E, Erbül Tüşar'ı bin selam diyelim. E, ve örnek bir gazeteci olduğunu da e, belirterek gelinti kuşakların da onu e, incelemesini, izlemesini tavsiye edelim. Evet, ee, yani, günaydın, diye, demiş böyle. günaydın diyelim. Ve başka bir karanlık e, döneme geçelim. Ee, aslında e, bu konuda ben kendi arşivimde bulamadım ama e, radyonun arşivinde var. Daha önceleri pek çok kez yaptık hatta bir belgesel yaptık. E, ben e, konuya bu 6-7 Eylül olaylarına e, iki şeyden e, açıdan yaklaşmak istiyorum farklı bir vehçeden. E, o günlerin 1955'in 6 Eylül günlerine gelme, gelirken iki tane önemli konferans vardır Türkiye açısından. Bunlardan bir tanesi Londra Konferansıdır Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak malumunuz Türkiye 1954'e kadar Kıbrıs diye bir sorunu yoktu Türkiye'nin hatta dönemin ilk Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Demokrat Parti'nin Kıbrıs meselemiz diye bir meselemiz yoktur diye ilk yıllarında Demokrat evet. Parti'nin Özetlemiştir bunu ama daha sonra özellikle e, adada e, bağımsızlık mücadelesinin başlamasıyla birlikte e, Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili yaklaşımları değişmiştir ve meseleyi uluslararası platforma taşıma mücadelesi başlamış ve Dışişleri Bakanı da Fatih'ün Rüştü zorludur e, ve Ağustos ayının 55 yılının Ağustos ayının sonlarında doğru İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin birlikteliğiyle e, Kıbrıs'ın e, konuşulduğu bir konferans düzenlenir Londra'da. E, ve e, bu konferansa büyük bir heyet katılır. E, bu he, heyetin e, temel noktası e, uluslararası platformu ve uluslararası hukuk çerçevesine Kıbrıs sorununu taşımaktır. İşte bu günlerde e, aynı zamanda e, İstanbul'da 1900, 2. Dünya Savaşı'nın bitimine yakın 1944'te Bretton Wood Sistemi dediğimiz yeni ekonomik düzenin önemli iki örgütü Dünya Bankası ve IMF'nin kurulması gerçekleşir ve ardından 1947 yılında Türkiye'de bu iki kuruluşa üye kabul edilir. Bu iki kuruluşun her yıl bütün üye ülkelerin ve dünya ekonomisinin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği Yıllık iki genel kurulu halen yapılır. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. barda yapılan Birleşik Devletler'de olur, hala böyle. Sonbaharda olan da başka bir üye devletin üye ülkede gerçekleşir. İşte 1955 yılında 8 yıllık üye ve 32 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli bir uluslararası organizasyonu yapılacaktır. Bu günlere karşılık gelen 6-7 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde. E, bu Dünya Bankası ve IMF'ye üye devletlerin bütün temsilcileri, işte dünya kapitalizminin önde gelen unsurları, şirketler, kuruluşlar, bankacılar, e, iktisatçılar, akademizyenler e, bu tür toplantılarda bir araya gidirler. Ve 1950'lerin dünyasında şöyle de söyleyebiliriz. Bu bankanın kuruluşunun da ilk başkan yardımcısı e, ünlü iktisatçı Keynes'dir. Ee, ve bu IMF ve Dünya Bankası yöneticileri ülkelerinde başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, önemli pozisyonlarda bulunmuş e, yöneticilerden ve iktisatçılardan oluşur. İşte böyle bir grup birkaç bin kişidir bunların katılımı. Genelde üç bini filan bulur yani son zaman yıllarda daha da fazla ama o yıllar için. Ve evet, Türkiye açısından da bir prestij meselesidir. E, Hilton ve Divan Oteli bildiğim kadarıyla bu toplantıya yetiştirilir. Bu da yetmez. Çünkü yeterli derecede bunları konaklatacak şey yoktur. Gemiler tophaneye e, yanaştırılır ve e, gemiler otel olarak kullanılır. Böyle bir organizasyon, böyle bir toplantı da 1955 yılının bugünlerine e, de yapılacaktır. Londra'da, Kıbrıs'ın uluslararası hukuka ve uluslararası araneye taşınması için üçlü konferans. İstanbul'da da bütün dünyanın geldiği e, çok önemli bir konferans e, söz konusudur. İşte Ee, bir taraftan da Kıbrıs meselesini kendi meselesi yapmaya başlamış son yıllarda e, bir hükümet, Demokrat Parti hükümeti söz konusudur e, ve bir iç kaynama söz konusudur. Bunlardan biri de Talebe Cemiyetleri, Milli Türk Talebe Cemiyeti, e, bir de Kıbrıs Türktür Derneği ve o zamanki Türk basını, Amiral Gemisi de başlı olmak üzere e, Kıbrıs meselesinde e, Yunan tezini Yunanlarla ve özellikle azınlıklarla olan meseleleri e, köpürtmektedirler. Şimdi e, bir Fatih Rüştü Zorlu e, başkanlığında bir delegasyon ki bunların içerisinde e, son derece önemli bir diplomat vardır. E, hem Erbil abinin yazdıklarıyla e, hem e, bununla bağlantılı olarak e, söyleyeceğim. Mahmut Diker'den bu isim 12 Eylül'de. Barış Derneği davasının, Barış Derneği'nin, Barış Konseyi başkanıdır Mahmut Tükadem. Emekli Büyükelçidip Londra Konferansı'na katılan diplomatlardan da biridir. Ve çok önemli de işlev görmüştür. Ee, daha sonra 12 Eylül'de Mahmut Bey, Avran Apaydin gibi, Reha İspan gibi, Ressam Taylan, Orhan Taylan gibi, e, Ali Sirmen gibi pek çok isimle barış davasından e, hem... E, Baskılarla muhatap olmuşlardır, işkencelerle muhatap olmuşlardır. Hem de yıllarca yargınlanıp beraat etmişlerdir. İşte bu tanıklıkları ortaya çıkaran önemli bir gazetecidir Erbil Tüşar. Buradan Mahmut Bey'e ve o davada yatanlara da e, günaydın ve selam gönderelim. İşte bu heyet Londra'da meseleyi çok iyi bir müzakere aşamasına getirirler. Ee, ve bu arada e, başbakan duyumlar vardır. Şey, ülkede çeşitli kentlerde e, hassasiyeti Kıbrıs hassasiyeti belirtmek üzere mitingler düzenleneceğinden. Bunun üzerine Londra ekibi özellikle başbakan Menderes'e bu bizim işimizi son derece kötüye götürür. Herhangi bir şey tertip edilmemesini dilerler. Ee, böyle devam ederken ve İstanbul'da da genel kurul toplantısına dünyanın her tarafından gelen güçlü figürler hem politik hem iktisadi figürler toplanırken kimilerine göre yani bunun başlangıcı Demokrat Parti'nin kimi unsurları ve dönemin istihbarat örgütleri ve aynı zamanda ki daha sonra değineceğim 1952 yılında arkadaşlar Türkiye NATO'ya girdikten hemen sonra Bir daire, seferberlik tetkik dairesi, birinci ismi odur, kurulur. Bu özel harp dairesinde yani günlük kullanım diliyle kontur gerille dairesi kurulur. Evet. Bu daire... Türkiye'yi e, batı e, bloğunda e, tutmak e. için. Efendim? Türkiye'yi batı bloğunda tutmak için, yani komünist yani kampı Sovyetler uzak tutmak Biliğine için. Sovyetler Birliği'ne karşı kontur gerille faaliyetlerini örgütlemek için ve e, ilerici sosyalist komünist hareketleri bertaraf etmek için. Ve bu anlamda da milliyetçi ve dinci dünyayı desteklemek için. Şimdi e, Celal Bayar e, bu toplantılar vesilesiyle kendisine sunulan önerileri e, yabancı devlet adamlarına Türk milletinin Kıbrıs konusundaki duyarlılığını gösterelim. Bir miting düzenlenmesini ister ve malum e, zincirleme e, işte Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı, İstanbul Express ve Gökşin Şipayi oldu. Çok Kıymetli bir gazetecilik faaliyetini ömrünün sonuna kadar sürdürdü ama daha sonra e, gazeteci Mitatper'in Göksan Şpaylıoğlu'nun mit tarafından kullanıldığını e, söylemiştir. Bunu da bir dipnot olarak düşelim. Bundan sonra malum 6-7 Eylül olayları e, başlar ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de e, özellikle azımıt dinîlerden Lozan sonrası Rum Ermeni ve Yahudi e, vatandaşların evleri, iş yerleri ve malları yağmalandı. E, bir taraftan Londra'da bir tez hazır, e, öne sürmüşsünüz ve e, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine e, angajmanını sağlamak üzere toplanmış bulunuyorsunuz. E, ve e, bu sırada zorlu bundan haberdar olunca e, Mükerem Saroğlu'la dönemin e, devlet bakanı Mükerem Saroğlu'la konuşur. Mükerem Sarol der ki bu hadiseler kontrolümüzden çıktı. Biz bunu Kızıllara ve kara Karacübbelilere yıkacağız. Kızılların kimler olduğunu biliyorsunuz. Kara de kimler olduğunu biliyorsunuz. Nitekim olaylar sunuldu. E, sosyalistler, e, ilericiler tutuklanır başta Aziz Nesin olmak üzere. Yeniden Sansaryan Han'a gönderilirler. Ve e, Kıbrıs görüşmeleri Londra'da devam eden bu görüşmeler... E, i̇ptal olur, akamete uğrar ve e, gerçekten e, Mahmut Diker'den bunu e, çok iyi e, kendi anılarında anlatır e, ve de e, büyük bir e, gerçekten ızdıraplı bir durumdur. Yunan heyeti karşısında çok zor duruma düşmüşlerdir e, ve Türkiye'ye dönüş yaparlar ve Türkiye'de o sırada e, gerçekten... Her şey alt üst olmuş vaziyette. E, suçu Kızırlılara ve Kara de yükecek de almamıştır kalmamıştır. E, ve sonuç itibariyle hem bütün dünyanın önünde sözde e, Cumhuriyet tarihinin ilk prestijli uluslararası organizasyonunu yapmakla mükellef olan Türkiye, bütün bu kuruluşların gözü önünde cerran eden yağmalamaları E, Sonuçta çok zor duruma düşer. Öyle zor durumlara düşer ki e, mesela bu organizasyonun başında çok değerli bir bürokrat vardır Memduh Aytür. Daha sonra planlama müsteşarlığı yapacaktır. Ben kendisini e, uzaktan olsa tanıma fırsat edilmiştim. O dönemki Dünya Bankası'nda çalışan Burşi Çalık'a İstanbul'dadır. E, e, Katılan yabancı e, delegasyonun ya onlar da gavur ya, bütün gavurlar dövülür ya bunlar da <gülüyor> dövülmüştür sokaklarda. Hatta eski bir Fransız e, başbakanını karakoldan zar zor Aytür'le Çalık'a e, kurtarmışlardır. Olaylar tamamen rezalet bir e, konuma ulaşmış durumdadır. Üstelik Türkiye ekonomisi 54 seçimlerinden sonra e, zorlanmaya başlamış bir ekonomi halindedir. Dolayısıyla Fona ve Ee, şeye, bankaya da ihtiyaç duyan bir aşamaya doğru gelmektedir. Ee, bütün bu süreç içerisinde e, 5622 bin bina tahrip edilmiş durumda. Ee, ölü sayısı konusunda tevatür şey, 600 yaralı var ama e, 15'e yakın ölü olduğu, ırza geçilmelerin söz konusu olduğu, kiliselerin, e, Yahudi e, sinagogların tahrip edildiği yakıldığı bilinir. Ee, ve muazzam bir ekonomik tahribat vardır. Ee, 6 Kasım 1955 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne göre resmi bizim tarafın rakamı 69,5 milyon lira. Ee, bu dönemde e, bunun 413 bin lirası kısmen ödenmiş. Sonra bir bağış kampanyası başlamış. Dönemin başbakanı da 5 bin lira bağışta bulunmuş. Ee, Kızılaç Ee, 1604 kişinin hasarlarının ödenmesi için bağışta bulunmuş. İşte bankalar, e, ticaret odaları da bağışlarda bulunuyor ama bunların hiçbiri yetmiyor. 300 milyon dolar civarında e, uluslararası e, rakamlar diyeyim yani zikredilen rakamlardan biri de e, o zaman azınlık statüsündeki vatandaşlarımızın maddir Şeyinin 100 milyon dolar civarında olduğu e, tespit edilmiş, söylenmiştir. Şimdi bağışlar falan tahribatın maliyetini karşılamaz. Yani işin biraz da ekonomik tarafına bakalım diye bunları söylüyorum. E, 56 yılında <gülüyor> devlet özel bir vergi çıkarıyor bunun için. Yani hem e, e, yağmalattırıyor hem de halka vergiyle ödettirmeye çalışılıyor. Böyle de bir ironik durum var. E, işte, adı, tabii bunların adı ne peki bu verginin e, nasıl açıklıyorlar yani. sertif deniliyor ama e, adını ha, bilmiyorum şu tamam. anda hatırlamıyorum yani e, bunun e, bağışlarla karşılanması ve o zamanki bütçe imkanlarından da karşılanması yetmiyor bulurum onu gelecek sefere büyük bir e, böyle bir özel vergi e, çıkarılıyor hı hı. Sonuçta 6-7 Eylül hem Kıbrıs görüşmelerindeki pozisyonunu güçlendirmiş ülkenin durumunu güçleştiriyor. İşte 59'da bu üçlü toplantılar daha sonra devam eder ve 59'da garantörlük anlaşması vardır, yapılır. O garantörlük anlaşmasına istinaden dayanak yaparak 1974'te çıkartma olmuştur zaten. Bir bu konuda problem teşkil etmiştir. Aynı zamanda uluslararası para fonu ve Dünya Bankası'nın nezdinde de gerçekten durum vahim olmuştur. Dünya'yı aleme rezil olmuşuzdur. Bunun sonucunda öyle haller yaşanmıştır ki, işte İzmir'deki Yunan konsolosluğuna bir Yunan bayrağını milli savunma bakanı çekmek zorunda kalmıştır. Ama o, o günden bugüne e, bir resmi özür bile dilenmemiştir. E, sonra dilendimiz son yıllarda hiç zannetmiyorum ama bu konuda da zaten bizim bu 2005 yılında bu konuları dile getirdiğimiz zamanlarda Hrant Dink'in bir, sağdı Grant bir yazısı söz konusu olmuştu. E, bu konuyla ilgili özür dilense e, fena mı olur diyordu Hrant. E, o dönemde... E, İshak Alato'nun ki yeni sanayiciliğe başlamış anlatılarından baktığımızda fabrika işçilerinin, kendi fabrika işçilerinin ertesi gün ve sonraki günlerde bu işe katıldıklarını tespit ettiklerini ve yağmadıkları malları satmaya çalıştıklarını anlatır. Diğer bir husus daha sonraki bizim 2005'ten sonraki yıllarda Özel Harp Dairesi'nin çok önemli isimlerinden Alparslan Türkiş'in öğrencisi Sabri 25 oğlu Orgeneralliğe kadar yükseldi. Ve Özel Harp Dairesi'nin önemli isimlerinden biridir. Bu isim birkaç kez Ecevit'in karşısında çıkar. Ve Ecevit'e, Ecevit, e işte Ecevit 70'lerdeki başbakanlığında biz öğrendik. Daha doğrusu daha sonra meclis araştırmalarında kontrol gerilinin varlığını Genel kurma içerisinde öğrendik. 25 oğlu. Daha sonra gazeteci arkadaşımızın İstanbul'u ve gazeteci arkadaşımız açıklamıştı. Ee, Özel Hart Dairesi'nin enfes bir organizasyonudur. Evet. Değil, bir Mükemmel demiştir. bir organizasyon demişti. Mükemmel bir organizasyondur evet. demiştir. Şimdi e, bu karanlık e, şeyi bir de e, şeyle tamamlamaya çalışayım. Ee, i̇dam edilen Dışişleri Bakanı Kıbrıs Müzakereleri'nin heyet başkanı Fatih Rüştü Zorlu ki e, herhangi bir nümayişe karşı olduğunu, yapılan tüm e, e, eylemlere bu tür vahşete karşı olduğunu başından sonuna ve kendi meslek hayatının en kötü günü olduğunu Mahmut Dikardem'e ve Semih Günver'e, Büyükelçi. Ben Büyükelçi Semih Günver'den de dinlemiştim e, bu hususları. Evet. Daha sonra yaslada da bundan dolayı yargılanır ve bir takım kriptolar getirilir. Kriptolar da sözde e, Fatih Rüştü bu eylemleri desteklemektedir. Ama kriptoları getiren ve tanık olarak dinlenen yani savcıya ta, e, müdahil olan e, ama aynı zamanda eski ilk İlşişleri Bakanı Kıbrıs sorunu yoktur diyen Fuat Köprülü'nün damadı Coşkun Kırca'dır. Coşkun Kırca ismi daha sonra bütün askeri harekatlara teşvikte ve sonrası kurulan hükümetlerde bir e, gazetecilikte yapmıştır. Çetin Altan'la birlikte gazeteciliğe başlamıştır. O yıllarda Galatasaraylı e, akademisyen e, Coşkun Kırca e, bu e, kayınpederinin lehine ama Fatih Rüştü aleyhine tanıklık etmiştir. Ee, ve bu belgeler orada üretilmiştir. Bunu gören Mahmut Bey ki sosyalist adamdır Mahmut Tiker'den. Barış Derneği'nin yani inanılmaz bir e, uluslararası e, gücü olan, e, saygınlığı olan bir insandır. Nasır devriminde de Kahire'de e, görevlidir. E, şimdi hatırladığım için onu da söylemiş olayım. E, Fatih Rüştü lehine tanıklık etmek için başvurduğunda mahkeme sanık aleyhine tanıklık etmeye gerek yoktur diye reddeder. Yatsa'da mahkemeleriyle Silivri mahkemeleri arasında da çok fark olmadığını altını çizelim. Ee, bize bu bilgileri sağlama olanağı veren yani gazetecilikleriyle e, duruşlarıyla e, bürokrat e, kişileri e, bir kısmını yakından tanıma fırsatım oldu benim. 15-7 e, Eylül olayları, 12 Eylül Aydınlatılmasına katkıda bulunan gazetecileri ve değerli düşünürleri, bürokrat insan kesimindeki önemli isimlere teşekkür borçluyuz. Onların anlatılarıyla resmi bir özür dilenmese bile bugün bunlara bilgi sahibiyiz ve dile getirebilir olduk belli bir tarihten sonra da 6-7 Eylül dolayları. 6-7 Eylül olaylarında e, sonra Türkiye e, daha tektipleşti. E, Lozan'dan itibaren. E, ha bir de bir rakam daha vermek istiyorum. Başka bir araştırma için e, çıkarıyordum. Çağlar Kayder'den aldım bunu. Yani Türkiye'nin cumhuriyet döneminde, e, işte 1910 sayımına göre Türkiye'de e, beşte biri. Rum sayısı 2.4 milyon muş. Ve Yok, ve gayrimüslim toplam olması lazım. Efendim? Gayrimüslimlerin toplam sayısı olması lazım onu. Yok, o daha fazla. Yani sadece Rum mu? Evet, Ermeniler daha çok. Ben sana 1913 Bükreş Anlaşması sonrası bir şeyi göndereyim. Yani Anadolu nüfusunun %30-35'i Evet, e, bu o, Öyle dörtte Müslümanı biri vatandaşlar. Gayrinin yani, Ermeni nüfusu Müslüman'dan fazladır. Erzincan Erzurum yani neyse onlara girmeyelim de Şunu çarpıcı bir rakam mesela İzmir'deki 391 sanayi kuruluşundan 344'ünün sahibi Rum'muş hı hı. yani e, zaman içerisinde önce gayrimüslim vatandaşlarından arındırılma politikası izlendi daha sonra Ee, diğer unsurlara gelindi. Bu anlamda büyük bir katkısı oldu. Müthiş bir göç oldu. Sonra 63, 74 ve 80 birlikte herhalde bugün Türkiye'de yaşanan e, Türkiye Cumhuriyeti Rum kökenli vatandaşı bin civarında filan olsa gerek. E, dolayısıyla e, önemli bir işlev görmüş bu teklifleştirmede. Tek millet, tek din üzerinden gittiğimizde baktığımızda 6-7 Eylül olaylarının bu anlamda bir katkısı, ciddi bir katkısı olmuştur. Diyelim, evet, burada sonlandıralım mı? Ta Tabii ben daha... sadece bir şey hatırlatayım size. Ee, hani Gazetecilikten bahsettiniz, ee, Erbil Tuşalp'ten, yani gerçek gazetecilikten 6-7 Eylül'ün, E, işte ...bilgilerine ulaşmamızı sağlayan gazetecilerden bahsettiniz. Bir de hala 6-7 Eylül zihniyetin devam eden bir medya var. Tam 6-7 Eylül'ün öncesinde Cuma günü A Haber, e, bir ha, özel bir haberciliğe imza attı. Büyük Adaya çıkarma yaptı bir muhabir, acar muhabir. Ha. Ve Büyükada'da yaşayan Rum yurttaşları... Adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasının ne düşünüyorsunuz diye mikrofon uzat kapı kapı dolaşıp gerçekten rezalet bir gazetecilik anlayışı manşette de Yunanistan aklını başına alsın şey yapmış Rum vatandaşları uyardı diye haber yapmış onlara sizce savaş çıksa kim kaybeder diye sorular soruyordu bu da ilginç herhalde her 24 Nisan öncesi evet, vakıflı gördüm onu. Evet. Yani bu Kardak'ta da oldu. Kardak'ta da iliştirilmişler adaya çıktı biliyorsun. Evet. Yani Türkiye medyası tarihte de bu konuda çok iyi bir örnek değildir. Dediğim gibi 6-7 Eylül'de e, Amiral Gemisi'nin de çok büyük bir katkısı vardır sadece İstanbul Express değil. Ee, şimdi ee, amiral gemisi değişmiş gibi duruyor. Daha A haber herhalde. O çevre daha dursun. E, tabii amiral gemisi daha şeyde aşağılarda. Çünkü bütün medya amiral gemisi oldu. Evet. Peki, ee, çok teşekkür keselim. ederiz. Evet. Peki canım. <gülüyor> Hadi görüşmek iyi yayınlar üzere görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik